Yeni adli yılımız açıldı. Evet hayırlı olsun. Ee, ama herkesin ağzında sanki önceden e, sözleşilmiş gibi adli yıl açıldı ama adaletli bir yıl e, olacak mı sorusu var. E, bunun için e, savunma örgütleri e, Yargıtay'dan bugüne kadar alışılmış olduğundan farklı olarak Yargıtay'dan e, ayrı alternatif Türkiye Barolar Birliği adli yıl. ...açılış törenleri düzenlediler. Türkiye Barolar Birliği'nin bu konudaki... ...açıklamaları var, onları siz söyleyeceksiniz. Ama... ...İstanbul Barosu'da ki... ...yani Türkiye'nin sayısal olarak... ...ve niteliksel olarak... ...en büyük barosu... ...dünyanın da... ...en büyük barolarından... ...o da... ...bir açıklama... ...yaptı, gazetelere ilan verdi... ...bazı gazetelere ve orada... ...adaletle ilgili, yeni yıldaki adalet kaygılarımızla ilgili... ...yargıyla ilgili, savunmayla ilgili endişelerini ve tespitlerini yaptılar. İsterseniz önce bir siz o baronun yaptığı açıklamayı bize bir özetlerseniz. Bir kısmını, evet. Başlığı şöyle, adaletsiz savunma, savunmasız adalet olmaz... Bugün yeni bir adli yıl başlıyor. Avukatlar adli yılı kaygıyla karşılıyor deniyor ve o hal fiili bir rejime dönüştü diye bir saptama yapılıyor. E, o hal amacını gölgede bıraktı. Hukuk devleti iddiasını köreltecek boyutlara varıldı. KHK'lar eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz kılınıyor. Artık o hal ile oluşturulan yeni rejimle muhalif unsurlar sindirilmeye çalışılıyor deniyor ve Anayasa Mahkemesi eleştiriliyor. Ee, anayasal denetim Yetkisini görevini reddederek demokratik rejimi güvencesiz bıraktığı ee, yüksek mahkemenin dile getiriliyor. Ve e, anayasadaki açık yasağa rağmen e, siyasi dilin yargıya talimat veren bir içeriğe e, hızla dönüştüğüne e, dikkat çekiliyor. Ve savunmaya getirilen e, bu OHAR dönemindeki e, müdahalelere e, haksız e, sınırlamalara dikkat çekiliyor ve en son olarak da bu 694 sayılı KHK ile avukatların ücreti ile ilgili getirilen e, haksızlığa son söz olarak değiniliyor ve e, Türkiye yeni bir yıla bu koşullarda giriyor yurttaşların hak arama özgürlüklerinin temsilcisi konumunda olan avukatların bütün kaygılara rağmen inançla mücadele ettiğine ve edeceğine e, vurgu yapılarak iyi dilekler ama kaygılar dile getiriliyor İstanbul Barosunun e, ilanlarında böyle. Olanında. Şimdi İstanbul Barosu Başkanı e, Sayın Durakoğlu bugün e, adli yılın açılışıyla ilgili bir anlamda e, avukatlarla e, çağ, Çağlayan Adliyesinde de buluştu ve ee, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki özellikle tutuklu avukat arkadaşların e, gözaltına alınması ve tutuklanması süreciyle ilgili başlattıkları adalet nöbetine katıldıktan sonra bir basın açıklaması yaptı. Bu basın açıklamasında da sizin e, daha evvel İstanbul Barosu'nun yaptığı açıklamalar çerçevesinde ana hatlarını, e, bu açık, metnin oluşturduğu bir basın açıklamasıydı bu. Ama benim burada dikkatimi çeken iki üç önemli e, ilave daha var ve başlıkta var. E, Durakoğlu bu basın açıklamasında siyasal iktidara e, sadece cumhuriyette değil cumhuriyette de adalet boşlusunuz boşludur bu e, iktidarlar dedi. Bu önemli bir şeydi. Yani e, adaletin e, cumhuriyet ile ancak ayakları üzerine oturduğunu ifade etmek istedi. E, ve adaleti e, hiçbir dönemde olmadığı kadar bu kadar bağımsızlıktan bu kadar tarafsızlıktan uzaklaşmadığını ifade etti. E, yargı bağımsızlığının e, bu denli yok edildiği ortamlar mücadele edildiği gibi işte FETÖ ve benzer darbecilerin işine gelir. Yarın bütün bu gerekçelerle gerçek darbecilerin kurtarılması ihtimali doğacaktır. Darbecilerle gerçek mücadele ancak ve yalnız yargının bağımsız kılınmasıyla olabilir dedi bugünkü açıklamalarında. Yine e, bu yargının Cumhuriyet'le bağlantısı açısından Emri Zola'nın e, ünlü sözlerinden biri olan yargı Cumhuriyet'in onuru olacaktır dedikten sonra bilinmelidir ki o güne kadar siyasal iktidarın sadece Cumhuriyet'te değil Cumhuriyet'e de adalet borcu vardır e, dedi. Ee, Cumhuriyet davasıyla ile ilgili de kısaca e, bu davanın hukuksal temelli değil siyasal temelli olduğunu siyasal iktidarın sadece Cumhuriyette değil Cumhuriyete de adalet borcu vardır e, sözcüğünü orada tekrar etti evet. Dün de Cumhuriyet Gazetesi'nde Canan Coşkun'un kendisi yaptığı röportaja yer verilmişti. Zaten Sayın Başkan haftaya konuğumuz olacak. Evet. Ayrıntısıyla bu konudaki düşüncelerini dile getirme fırsatı olacak. Ama röportajında Brecht'e atıp yapıyor. Adalet ekmek gibi su gibi gerekli. Ve bu nedenle mücadele edeceğiz diyor. E, gerçekten de e, savunmanın bu kadar reddedildiği dışlandığı bir ortamda baronun e, başkanının e, dilinden bunları duymak bizleri e, motive ediyor ve e, umutlu kılıyor. Çok gerekli e, bu sözler bu açıklamalar haftaya zaten ayrıntısıyla sayın başkanımızı dinleyeceğiz. Yani bu, bu başkanın bugüne kadar İstanbul Barosu Başkanı bugüne kadar yani 15 Temmuz ya da 15 Temmuz öncesi dönem dahil olmak üzere geçen yılki adli yıl açılış günlerindeki ve sonrası süreçlerdeki sakinliğine, dinginliğine ...bu kez çok... ...açık ve tehlikeye... ...adalet konusunda, yargı konusunda... ...tehlikeye işaret eden... E, ...somut çarpıcı açıklamalar yaptığını söyleyebiliriz. Evet, evet, adaletsiz savunma savunmasız adalet olmaz açıklaması da bence son zamanlarda barımızdan duyduğumuz en sert en net açıklamalardan biri oldu. Haftaya başkanımız bununla ilgili ayrıca yeni yeni başkanın bu ilanlarda ve röportajda bugünkü basın açıklamasında söylediği çok önemli bir konu var. Bizim hep Açık Radyo'nun özellikle kanun hükmünde kararnameleri değindiğimiz, konuştuğumuz toplantılarında ısrarla üzerinde durduğumuz kanun hükmünde kararnami rejimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devre dışı bırakıldığını hı hı, hı hı. ve kanun hükmünde kararnamelerin meclisin onayına sunulmayarak kanun hükmünde kararnameler rejiminin oluşturduğunu ifade etti. ...bugün yine... ...son geçen... ...programımızda konuştuğumuz... ...694... ...noğlu kanun hükmünde kararnameyi konuşacağız ama... ...Barolar Birliği'nin... ...bir... ...işte alternatif açılışı var... ...daha evvel de... ...bir alternatif açılışı... ...yapılmıştı... ...sanıyorum 90'ların sonuna doğru... ...orada... Yani Yargıtay Başkanı Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın e, adli yıl açılışında yapacağı konuşmanın metnini istemişti önceden. anımsıyorsunuz evet. önceden. Ve e, bunun üzerine Barolar Birliği dedi ki yani Barolar Birliği savunmanın örgütü e, yargının e, denetiminde ve ne söyleyeceğini ne konuşacağını ona sorarak davranacak bir örgüt değildir. O zaman biz de e, hem bu konuşmamızı veya konuşmam metnimizi vermiyoruz hem de ad, e, alternatif bir açılış yapıyoruz dediler. Ama daha beteri varmış bu sefer <gülüyor> konuşmacı olarak bile <gülüyor> yer verilmedi. Gelin bizi izleyin dediler. Evet yani bir de adli e, yıl açılışı işte e, 1 Eylül'de yapıldı değil mi? Bir, bu barolar şey Yargıtay e, sanıyorum. Beş Beşi Eylül'de mi yaptı? Hı hı, pazartesi. pazartesi. Ha, dü, Dünya Barış Günü'nü e, de hı hı. E, şey yaparak hı hı. E, söz ederek yaptı. Hı hı. E, Barolar Birliği çağırılmadı. Evet. Ve Barolar Birliği de e, ayrı bir alternatif. Evet bize sadece alkışlamak için çağırıyorlar. Sadece izleyici olmamızı istiyorlar dedi. Tabi aslında bu Türkiye'de gelinen noktada savunmaya verilen uygun görülen konumla da ilgili sembolik bir şeydi. Gel bizi izle bizim gösterdiğimiz yerde dur. Bizi dinle mesajını aldı Barolar Birliği Başkanı ve reddetti. Çünkü daha evvel de sanıyorum Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü müydü? Hı hı. Açılış günü müydü? Hı hı. Orada Türkiye Barolar Birliği Başkanı konuşurken Cumhurbaşkanı salonu terk, terk etmişti. etmişti. O ee, zamandan beri süren bir çekişme sıkıntı. Veya var. veya bir yani siz savunma örgütünü tanımıyor ve ciddiye almıyorsanız o zaman biz de sizin e, her dediğinizin yapıldığı e, açılış toplantılarına katılmayız gibi bir. Demişler e, ve bir alternatif açılış yapmışlar. Tabii ben metni tam bulamadım ama basına baktığımızda neler demiş Sayın Metin Feyzioğlu diye baktım. Toplumsal yaşamın her alanında keyfilik küküm sürüyor demiş. Ee, Barolar Birliği'nin keyfi biçimde konuşmacı olarak e, davet edilmemesi de aslında vatandaşın susturulmak istenmesidir demiş. Ve hem eğitimde hem dış politikada memur alımında ve devlet ihalelerinde keyfilik olduğuna dikkat çekmiş. Ve geldiğimiz noktada meselenin bu ülkede yaşayan herkesin yargı güvencesinde olması gerektiğinin açıklanması ...ve yargının gerçek sorunlarının konuşulması olduğuna dikkat çekmiş. Savcı soruşturur ve suçlar, hakim yargılar, avukat ise savunur. Yani birbirine eşit olan bu üçlü yapı içerisinde vatandaşın temsili avukattır... ...ama avukata söz verilmiyor demiş ve ben bilmiyordum. 105 bin olmuş bu arada Türkiye'deki toplam avukat sayısı. O da çok önemli tabii ki. 80 milyon vatandaşa 105 bin avukat var ee, ve hiçbir zaman susmamıştır Barolar Birliği bundan sonra da susmayacaktır diyor Sayın Başkan e, bugün için e, keyfi uygulamalar nedeniyle adalete erişimin neredeyse imkansız bir e, boyuta ulaştığı ve yargısal mekanizmanın darmadağın olduğunu darmadığın bir durumda olduğunu e, söylüyor ve haklı haksız birbirine karıştı suçlular masumların haklı feryatlarıyla aklanmaktadır diye bir iddiada bulunmuş kendisi Yine bu arada Fevzuoğlu'nun bu konuşmalarında Dikkatimi çeken bir şey vardı ee, O da dedi ki CHP'nin yaptığı Adalet eylemlerine ilişkin de Hı. Mesajlar vererek e, Bizim yani Savunma örgütü olarak Avukatların ve baroların, barolar birliğinin adalet talebimizin hiçbir siyasi partiyle ilişiği yoktur hanımda veya parti yanı yoktur Hı -hı. şeklinde bir açıklama herkesin lazım, herkesin. yapmak ihtiyacı duydu Ama tabi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya başka bir partinin bu kapsamda Türkiye'de adalet eksikliğini açıklamak için yaptığı ya da yapacağı bir yürüyüşün... E, önemsiz olduğunu göstermiyor Tabii. çünkü o halkın isteği halkın sesi olaraktan e, ihtiyaç olaraktan dile getirildi. Ama e, adalet e, ihtiyacını, adaletin yaşama geçmesi için, ayaklarının üzerine oturabilmesi için, e, yargıda, yargının süjelerinde ve yargının işleyişinde olması gereken şeyleri e, barolar birliğinin anlatması başka bir şey. E, bunu zaten hep söylemek, yapmak, eleştirmek ve onun olumluya evrilmesi için gereken kurumlaşmayı, işleyişi sağlama konusunda hem katkı sunmak hem de eleştirilerde bulunmak yükümlüğü var Barolar Birliği'nin. Evet. Yargıtay Başkanı da açıklama yaptı. Ee, evrensel sorunlara dikkat çekerek başladı konuşmasına. Suriyeli ayran bebekle, Arakanlı Küçük Muhammed'le başladı ve insanlığın vicdanını terk ettiğini ileri sürdü. Bu gerçekliklere değinerek Ardından hukuk eğitimindeki yetersizliklerden söz etti. HSYK dönemindeki yanlışlıklardan söz etti. Görevlerinin objektif delillere göre karar vermek olduğuna dikkat çekti. Ve terörle mücadele ettiğini ülkemizin dile getirdi. Ve gerekli önlemleri almak durumundayız dedi. Eee, fakat ben onun da 36 sayfalık bir metni varmış. Kitapçı haline dönüştürmüş ...edinemedim o orijinalini... ...basından kısmen içeriğine ulaştım... ...ama Cumhuriyet Sanıyorum bunun için yani çok kapsamlı... Evet. E, ...siyasi içeriği de olan... ...ve etkileyici olsun diye de... ...birçok konuyu... E ...kapsayan almış, bir... ...değerlendirmesi e, var... E, ...ama tabi Cumhuriyet'ten Ali Can Uludağ'ın haberine göre de... ...pek çok bölümünü okuyamamış... ...sunum sırasında dikkat çeken kuvvetler ayrılığı ve hukuk devletiyle ilgili bölümü de okumaması. Ben şimdi okumak istiyorum. Şöyle diyor o bölümde eğer gazete <gülüyor> haberi ise, ben, Osmanlı biz, Padişahı Biz, biz barolar <gülüyor> ve avukatlar çalmadığımıza göre evet, bakalım ne demiş? gazete evet Tabii çünkü o da okumamış. O yüzden doğruluğuna inanarak söylüyoruz. Osmanlı Padişahı Abdülaziz'in kurdurduğu Divan-ı Ahkam-ı Adalet işlerinin yürütmeden ayrılması amacıyla oluşturulduğuna dikkat çekiyor, çekmiş bu bölümde yani yargıtayın kurulmasındaki asıl etkinin kuvvetler ayrılığı ilkesi olduğunu e, hatırlatmış. Temel hak ve özgürlüklerin kurulmasını ancak yargının yürütmeden ve hükümetten ayrı ve bağımsız olmasıyla mümkün olduğuna ilişkin açıklamalar, değerlendirmeler var bu bölümde. E, Batı... Ki bu bu da bu da yani demokratik toplumların temel taşı olan bir şey yani değer, değer evet. ve kriter bu olmadığı takdirde demokratik bir toplumdan hatta işte bazılarına göre bunu kısaca cumhuriyet düzeninden söz etmek mümkün değil şimdi Yargıtay başkanının evet söylediği şeyler çok önemli çünkü. ...bizim de programımız... ...adaletin bu mu dünya diyoruz ya... ...sadece <gülüyor> Türkiye ile ilgili değil... ...dünyanın her yerindeki adaletsizliklerle... ...ilgili... ...bu küçülen dünyada koca... ...ama küçülen dünyada... ...konulara değineceğiz... Başkanı, ...Yargıtay Başkanı'nın da bunu değinmesi önemli... ...Suriye'li aylan bebek... ...ve Arakanlı küçük Muhammed'in... ...yani Arakan'da Müslümanlara karşı... ...veyahut da başka bir... ...din grubuna karşı... ...veya başka bir halka karşı yapılan bütün insan hakları ihlallerinin, vahşetin karşısına hukukçular olarak çıkmak zorundayız. Bunların tespitleri doğru. Terörle mücadeleye devam edeceğiz şeklindeki açıklamaları da doğru. Ama öyle sanıyorum ki bu uzun kitapta bir Yargıtay Başkanı'nın öncelikle söylemesi gereken en önemli konu kuvvetler ayrılığı prensibine ve yargıya hem yasamanın hem yürütmenin hatta başka kurumların bile müdahale edememesine e, ilişkin e, tespiti ve bu konuda ağırlıklı bir haykırışı olması Elimin lazımdı. Ağzından duymak isterdik tabii evet, ki. Bunu acaba gazeteci arkadaşlar mı eksik söylüyor yoksa hakikaten bu bölüm okunmadı mı? bu bölümü okumadım ben doğrusu başka iki şey daha söylüyor batıyı eleştiriyor Sayın Başkan yurt dışına kaçan firari petecileri bize iade edin diyor adil Peki. yargılamadan söz eden uluslararası kuruluşlar ve devletler öncelikle Türk adaletine yardımcı olmalı diyor. Ve e, maalesef e, İstanbul Barosu Başkanı'nın da bugün e, bir iki gündür dikkat çektiği gibi yargı içinde, e, yargı erkeği içinde görev olan hakim ve savcıların toplamının üçte birinin terörs faaliyetler içine karıştığından dolayı meslekten e, ihraç etmesinin halkın gözünde Yargıya olan güveni sarstığını e, itiraf ediyor, kabul ediyor e, ve e, yargı halkın e, güvenine layık olmalı icraatlarıyla diyor bu e, yanlışlığın, bu hata'nın, e, bu bozukluğun düzeltilmesi ile ilgili dileklerini e, e, gündeme getirmiş. Toplantıya tabi pek çok kişi katılmışken Kumay başlıyor gibi. Burada, burada şimdi söylediğiniz konuyla ilgili. <Gülüyor> ee, hep biz de söylüyoruz. Yargıç ve savcıların görevleri başındayken işledikleri suçlara ilişkin kendilerine hangi suç isnadı olursa olsun ulusal ve uluslararası e, güvencelerle yani soruşturma ve kovuşturma yöntemleriyle bunların soruşturulması ve kovuşturulması gerekir. Yani 15 Temmuz'dan iki gün sonra 2700 hakimin tek sayfalık bir belgeyle suçlanıp meslekten ihraç edilmeleri, çoğuluğunu tutuklamaya sevk edilmeleri olayı o yargıç ve savcıların hukuki güvenliği dışında e, yurttaşın, Yargıya olan güvenini sarsacak Yargı kurumlarına olan güvenini sarsacak Bir uygulamadır diye Hep söyledik burada Yani hangi suçlamayla suçlanırsa suçlansın Bir yargıç ve savcı soruşturulurken Ve kovuşturulurken Disiplin soruşturmalara ayrı Cezai soruşturmalar ayrı Bu ulusal ve ulusal üstü Güvence mekanizmalarıyla Soruşturulup kovuşturulmalıdır Bunu herhalde Yargıtay Başkanı da bir şekilde ifade, o, o mu ifade ya, ediyor? Toplumun e, yargıya duyduğu güvenin sarsıldığını saptamak açısından bunu e, dile getirmiş. Belki de belki de yani daha evvel ki. Tek başına bu demiş sarsılma için güvenin sarsılması için yeterli bir durum demiş. Buna yani burada gelmiş. belki de Sayın Yargıtay Başkanı önceki işte tutuklanan ve gözaltına alınan soruşturulan yargıçların tarafsız olmadıklarını işte yani siyasi karar verdiklerini söyleyerek siz bunu yaptınız böyle bir şey böyle bir tahribada evet. neden oldunuz PSYK demek istiyor belki. Evet istiyorum. ama biz de aynı zamanda ne olursa olsun bu yargıç ve savcıların hangi suçla suçlanırsa suçlansın belli güvencelerle soruşturulup kovuşturulması gerektiğini iddia ediyor. Bu da yine halkın indinde, halkın gözünde yargı kurumuna olan güvenin ...korunması için zorunlu olan bir mekanizmadır diye düşünüyorum. Evet sonra siyasi sloganlar geliyor. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ aynı toplantıda yaptığı açıklamada. Kim ne derse desin Türk yargısı Avrupa Birliği ülkeleri yargısından da... ...Amerika Birleşik Devletleri yargısından da hem daha fazla hukuka bağlı... ...ve hem de daha fazla adildir demiş... Yeni evet. Adalet Bakanımız Abdülhamit bunu, bunu Gül... Kendi, bunu kendisine göre söylemiş tabii Sayın evet, Bozda. inanıyor buna demek Bunu ki. inandığını da sanmıyorum. Kesinlikle inandığını sanmıyorum. Bu siyasi Motiver bir bir siyasi bir söylemdir. Evet. evet, Yeni Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ise... ...Türk yargısı hiç kimseden emir ve talimat almaz demiş. Bu çok e, gönlendirici, iyi, umut verici bir açıklama. Bunu önemsiyorum. Bundan sonrası için belki böyle olur diye umut edelim o zaman. Evet. E, eski yargıçların yani FETÖ'cü olmakla itham edilen yargıçların rütbelerini örgüt rütbelerini gizleme aracı olarak kullandığını temel karakteri yalan, iftira ve kumpas olan bir örgütün mensubu olduklarını ortaya koymuş. Böyleyse, böyleyse bu yargılama sonunda çıkarılmalı ve hakikaten sonuçta da ne olmalı? Siyasi bir e, yapılanmayla, siyasi bir amaçla, siyasi bir rütbelenmeyle ve yükselmeyle Yapılan yargının siyasetin ve oluşturulan bunların ürettiği adaletin adalet olmayacağı tespitidir. Ama bunlar hakikaten usulüne uygun soruşturmalar ve koğuşturmalarla yapılmalıdır bence. Peşinden şimdi böyle konuşaraktan bu işi olmaz. Çünkü bugün yapılan yargılamalar açısından da biz böyle eleştirilerde bulunuyoruz. Ama hiç kimseyi bu yargılamaları yapan kişileri işte şimdi bunları tutun içeriye atın soruşturun meslekten ihraç edin gibi bir talebimiz yok. Ama... Madem bu kadar eminlerdi ve ellerinde bu listeler hazırdı o zaman niçin Allah'ın lütfu olarak değerlendirdikleri darbeyi beklediler gereğini usul usul usulüne uygun şekilde yapsalardı evet. şöyle bitiriyor. ...Türk yargısı içinde... ...illegal yapılanmalara asla izin verilmez... ...verilmemeli tabii ki... ...tarikatlar legal tabii ki... ...yani o da ayrı bir tartışma... Evet, evet, yani ...ayrı başka bir zamanda... ...tarikatların da ziyaretlerine konuşmak, bir engel yok... ...illegalite nedir... ...legalite nedir tabii... Evet, şimdi ...ayrıca tartışmak gene, ...şimdi gene bir müzik arası verelim ama... ...ben Hı. yani bu arada Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da... ...söylediklerini konuşalım... ...ondan sonra da bu 694 sayılı... ...kanun hükmünde kararname ile ilgili... ...şeylere geçelim diye düşünüyorum... Şimdi geçen hafta e, dinleyemediğimiz veyahut da başlayıp da tamamlayamadığımız e, La Justice des Hommes, e, ve ya da e, Adaletin, insanların adaletin ağır ve hantal bir insana benzediğine ilişkin şarkımızı bir kere daha dinlemek istiyoruz. La Justice des Hommes est une grosse fille qu'on aperçoit toujours la balance à la main telle une poissonnière qui pèse les anguilles raide comme son nom devant les citoyens si seulement elle avait un peu plus de sagesse ou la bonte égoyeuse pour les femmes du vieux port je ne craindrais pas tant Cette triste maladresse Qui arme le tricheur En dépit de ses temps. La justice des hommes Est une lourde fille Qu'on aperçoit toujours Le glaive dans la main Telle une charcutière Qui débite la vie En tronçons régulier Enrobée d'un certain Si seulement elle avait Une lame précise ou la bille tranchant, des marchands de Paris, je ne craindrai pas tant de voir des minots gris jugés irresponsables ou blanchis par sursis. La justice des hommes est une pauvre fille qui n'y comprend plus rien et qui perd la raison. Parfois, elle distribue la mort ou bien des grilles Et pour le même cas, proclame son pardon Si seulement elle avait, entre de sa balance Des hommes avec un cœur et moins de compromis La justice des hommes pourrait, du moins je pense Progresser de mille ans Comme au temps de Saint-Louis Si seulement nous voulions Lui redonner sa chance hein, En revivant ces mots Qui n'ont pas de patrie Ma liberté finie Où la vôtre commence hein, Mais la mienne commence Où la vôtre 94.9 Açık Radyo'da Adayet'in Bu Dünya programındayız. Avukat Aynur Tuncel arkadaşımla beraber. Adli yılın açılışıyla ilgili e, İstanbul Barosu'nun, Barolar Birliği'nin, işte bu arada Yargıtay'da e, Yargıtay Başkanı'nın e, adli yılla ilgili konuşmalarını değerlendirmeye, yani bazılarından alıntılar yapmaya çalıştık. Bu arada eski adalet bakanının ve yeni adalet bakanının da yargıçlarla hakimler savrılar eski yüksek kuruluyla ilgili değerlendirmelerinden söz ettik. Yine bir de bir de Uçuştur, e, Aslan. E, Evet, Anayasa, Anayasa Mahkemesi başkanımızın e, gazetelerde çıkan bir fotoğraf yani Cumhurbaşkanı'nın önünde e, eğildi e, şeklindeki ...yorumlanan fotoğrafla ilgili... ...açıklamaları var orada ne diyordu? <gülüyor> diyor ki Allah'tan başka... ...hiçbir gücün önünde eğilmedim... ...eğilmem de... Ee, ...bu lafı söylemesi bana göre... ...başlı başına güzel bir şey. Evet yani Bunu... bu bir kadrar oyunu diyor... ...manipülasyon, çirkin bir örneği... ...manipülasyonun diyor... ...tabii dediğiniz gibi ben Züştü Bey'i... ...akademideki... ...akademisyenli zamanından beri... ...ilgiyle ve merakla izlerim... ...dik duracağına e, inanıyorum... ...dik durduğunu söylemesi yeterli... ...bundan sonra da dik duracağı anlamına geliyor... ...bu bir söz. Acaba? <gülüyor> bu bir güvence... Ama, öyle, ...ben ama, öyle değerlendiriyorum... ...öyle ama, olması gerekir. Yani bu güzel... ...ama işte biraz da aynısı... ...iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir şey var... Evet. Ee, ...anayasa mahkemesi ...bugüne kadar yani... Olağanüstü hal ile ilgili haklı olarak yani anayasal düzenlemeden kaynaklanan haklı olarak bir takım değerlendirmeleri olabilir ama geneldeki e, uygulamanın e, hiç de e, böyle olmadığını e, bir anlamda kanun hükmünde kararnameler rejimine, rejimine anayasanın da uyarak e, işte İstanbul Barosu Başkanı'nın da belirttiği gibi e, demokratik toplumun e, üzerindeki denetim mekanizmasını yapmadığını söyleyebiliriz gibi geliyor bana 90 tabi 668 ve 669 sayılı KYK'larla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı e, davada verilen karar 1991 yılındaki Anayasa Mahkemesi'nin kararından bir dönmeydi biz dediler o OHAR KYK'larını anayasa 148 öğrenince değerlendiremeyiz böylelikle bu fiili durumun e, ...sürmesini... sürmesini. E, ...önünü açmış oldular... ...ve bu karardan sonra ne yapıldı... ...KHK'lar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... ...onayına gönderilmemeye Değil başladı... Gönderilmeyince, e, ...gönderilmeyince de... ...694 de, sayılı... ...kanun hükmünde kararına, ulaştık. ...kanun hükmünde çıktı ve... Evet. Kaç, ...kaç yasada şimdi... ...54 yasada... ...bu 50... 54 yasadan iki tanesi... ...OHAL KHK'larını onaylayan yasalar ayrıca 5 KHK'da bu 5 KHK'nın 3 tanesi eski dönem, 2 tanesi 20 Eski dönem. dönem 15 Temmuz öncesi, 15 öncesi 2 tanesi o hal KHK ama meclisin onayından geçmemiş. Onları de, özellikle o haliki e, düzenleyen 685 sayılı KHK olmak üzere bir yığın değişiklik yaptı. Tabii e, her birinin zamanımız dar olduğu için ele alamıyoruz. Ee, ama e, hani örnek ver demiştiniz demin Arada... geçen geçen Hı -hı. E, programımızda dedik ki işte 50 aşkın yasada değişiklik yaptı evet. e, bu <gülüyor> değişikliklerden bazıları e, 2019'da yürürlüğe girecek e, referandumla kabul edilen Anayasal değişikliklerin 2 yıl beklemeden e, tekrar hayata geçirilmesiyle ilgili bunu bazı evet. hükümet yetkilileri ve Adalet Bakanı yani uyum yasaları olarak tanımladı ama Hı -hı. bazı düzenlemeler var ki anayasaya doğrudan müdahale eder nitelikte bence. Meclisin kullanmadığı yetkiyi KYK üzerinden kullanıyorlar. Geçen hafta da söyledik askeri yargı artık Türkiye'de e, normal e, sürekli mahkemeler olmaktan çıkarıldığı için sadece disiplin muhakemesi yapan mahkemelere ince Bu normal bir gelişme için, bu, bu yıllardan beri istediğimiz arınmayı, bir gelişme. Evet, evet ama bunu tamam. niye KYK yapıyor evet. yani e, kanuna göre 6 ay içinde meclisin yapması gerekiyordu. 6 ayda olduğu meclisi yapmadığı meclis tatildeydi. E nasıl ki KHK'ların onaylanması için medyasının açılışı bekleniyorsa... ...bu da e, demokratik saygı gereği beklenebilirdi. Yaptırımı olmayan bir düzenleme. 6 ayda değil de 8 ayda yapsanız ne oluyor? Ama böyle bir durum, e, fiili durum oldu. E, Ve hükmünde kararnamelerle birçok yasada, temel yasada hatta... ...değişiklikler yapıldı. Evet. Ama bunlardan en önemlileri sanıyorum... E, ceza normları taşıyan e, normlardaki ceza muhakemesi yasasında ki evet. e, düzenlemelerdeki değişiklikler. Yani şöyle e, suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği e, bir eylemin suç olup olmayacağına, cezasının ne olacağına yasama organı karar verebilir. Ama ve ancak kanunlarla. Kanunla bu. ancak yapılabilir. Baktığınızda bu KHK ile e, TCK 188 yani uyuşturucu ticareti ile ilgili e, suçun cezası hapis cezasıdır Türkiye'de. Ona Adli para cezası da ekleniyor. Yani bu niçin mesela mecliste tartışılmıyor da KHK ile getiriliyor? Bunun açıklaması e, mümkün değil. E, böyle bir şey yapılabiliyor ve e, CMK ile yani ceza muhakemesi usulü ile ilgili de pek çok değişiklik yapılıyor. Örneğin bu gizli dediğimiz ve olağan dışı dediğimiz yani gerçekten olağan dil yöntemlerine başvurulduğunda hiçbir şekilde dil edilemeyen ama... Takipsizlik kararı da veremediğimiz, soruşturmayı bitiremediğimiz iddianın ciddi düzeyde kaldığı soruşturmalarda arizi olarak, istisnai olarak başvurulan bir takım yöntemler var. Telefonların dinlenmesi teknik araçlarla kişilerin izlenmesi bir örgütsel yapı iddiası varsa örgütün içine kamu görevlisinin gizli ajan olarak sızdırılması gibi yetkiler var. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Bunları niye KHK ile yapıyorlar? Ve baktığınız zaman bahis oyunlarıyla ilgili dahi e, suçlarda bu tedbirlere artık başvurulabileceğine ilişkin düzenlemeler var. Çünkü bunlar istisnai ve özel yaşamın gizliliğini çok ağır şekilde ihlal eden e, tedbirler olduğu için yasa koyucu bunların alanını dar tutmuştur. Katalog dediğimiz bir liste vardır. Bu listenin dışına çıkan suçlarda ve basit suçlarda bu tedbire tenezzül edilmez hukuk devletinde. Çünkü sapmadır bu yöntemler ama KHK'larla e, parayla ilgili oyun, bahis, e, kumar onlarla ilgili düzenlemelere kadar bu olağan dışı değil. toplama yöntemlerinin alanının kapsamının genişletildiğini görüyoruz. Bu tabi üzüntü 600, verici. Bu 694 sayılı kanun ka ka hükmünde hey, kararname işte bu kanun hükmünde kararname ile bu kadar şimdi devam edeceğiniz düzenlemelerin yapılması yapılabilmesi konusundaki cesareti bir anlamda biraz evvel de belirttiğiniz gibi anayasa mahkemesinin bu konudaki doğru denetim yapmamasından cesaret alarak yaptıklarını fırsat verdi boşluk bıraktı yani evet. denetim yapabilirim adına bakmam kimin çıkardığına bakmam içeriğine bakarım diyebilirdi 91 yılındaki gibi demokrasimizi temel ilkelerini ihlal ediyor diyerek yorum yapabiliriz dediğiniz gibi böyle bir sonuca yol açıldı hepimizin ortak sorumluluğu yani hani kimsenin suçu değil kimin suçu herhalde en az avukatların suçu ama avukatların da suçu olsun bunlarla ilgili daha iyi mücadele etmek lazım şimdi geçen hafta söyledik e, mit yasasını da değiştirmişti ve mit müsteşarının tanıklığı Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlanmıştı onun dışında başka şeyler de yapmış eğer bir örgüte gizli ajan sokulmuşsa gizli delil toplama yöntemleriyle ve onun tanıklığı gerekiyorsa bu tanıklığın da herkesten sakınılarak yani savcı dahil duruşmanın dışındaki bir ortamda kapalı bir ortamda ses ve görüntü değiştirilerek aynı gizli tanık gibi yaptırılabileceğine ilişkin düzenlemeler var yani gizli tanıklığı e, i̇stihbari çalışmaları e, gizli ajanları komple yargının denetiminin dışına çıkaran ve cezasızlık alanlarını genişleten bir yaklaşım var. Tabi bu çok korkutucu Tabii bunlar, bir şey. Bunlar, bunlar şimdi hem e, iddiaları oluşturacak bu kişilerin söyledikleri evet. yaptıkları Tabii. hem de kanıt oluşturacak. Yani ceza yargılamasında beyan dediğimiz. E, beyan kanıtını e, oluşturacak ve bu beyan, beyanların içeriği yargı e, denetimi içerisinde olmayacak veyahutta da yargının iddia, savunma ve sonundaki karar üçgeni içerisinde savunmanın hatta bazı hallerde e, şahsi, e, suçtan zarar gelen şahsi e, müdahil makamının da bilgisi dışında olacak ki bu hem bizim anayasamızın 36. maddesiyle artık e, anayasal bir güvence haline gelen hem de anayasa 90 son çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki adil yargılama hakkının Doğrudan ihlalidir diye düşünüyorum e, bunu. Tabii tanık taraflardan Kaçırılıyor ve soru evet. sorma hakkı Fiilen kullanılmaz hali Belki şeklen siz bize verin soruları Biz onlara başka bir ortamda soracağız gibi Bir takım olanaklar sağlıyormuş gibi e, Uygulamalarla karşılaşacağız Ama biz e, delillerin Doğrudan doğrayalı prensibi gereği huzura alınmış hepimizin gözü önünde mimiğiyle, jestiyle, sesinin tonuyla, ağzından çıkan sözün sesin değerlendirilmesiyle tanı huzurumuza görmek ve soru sormak isteriz. Doğru soru sorma budur. Çünkü çelişmelilik ve silahların eşitliği, eşitliği dezavantajlılığı engeller. Erkler arasındaki yetkilerin dengelenmesini, e, önemser Ve e, dinleme ve dinletme yani hem kendi meramını anlatabilme hem ve delillerini sunup e, değerlendirebilme hem de hakkındaki iddiayı ve dayanağı olan delilleri değerlendirebilme olanağıdır çelişmelilik e, böyle olunca tabii ne silahların eşitliği kalıyor ne Çelişme kılıyor. Yani fair hearing dediğimiz dürüst muhakeme edilme hakkı adil muhakeme edilme hakkı e, ortadan, ortadan Ortadan kaldırılıyor kalktı maalesef. Ki, kalktı ki daha önce biliyoruz. Yani bu özellikle e, yani çok e, kamuoyuna böyle yansıdığı için Ergenekon davası dediğimiz davalarda kullanılan gizli tanık ...ilgili... E, ...yasal düzenleme... ...hem düzenleme olarak eleştirildi... ...hem de uygulamadaki fiili sonuçları olarak eleştirildi. Oradan çıkan vahim sonuçları hem e, yargının süjeleri, avukatlar, yargıçlar, savcılar, hem siyasi iktidar, hem meclis, hem de halk gördü, vatandaş gördü oradaki bu konuya ilişkin tehlikeyi. Şimdi siz bunu bir de yani gizli tanığın e, yasal düzenlemedeki koşullarının ötesinde tamamıyla gizli hale getirerek e, nasıl bir e, yolun kapısını açıyorsunuz bu kanun hükmün de kararnameyle. Evet soruşturma zaten gizli ama taraflara değil bu gizlilik. Üçüncü kişilere basına gizlilik. Soruşturmadaki bu gizlilik koşturmada yani dava açıldıktan sonra ortadan kalkıyordu. Asıl kural açıklık oluyordu. Evet. Şimdi tersine döndü. Asıl kural gizlilik. Gizlilik alanı giderek genişliyor. artık ama... kalan zaman alanlarda da bir kısmi açıklık delile, bilgiye, gerçeğe kısmen ulaşabilirlik olana hani uygun buldukları kadarıyla topluma tanınıyor. Bunlar hiçbir şekilde kabul edilemez şeyler. Şimdi orada aklıma hep ben böyle hep bu, bu şey geliyor aklıma. Bu gizli tanık hele işte devletin e, suç örgütleri içerisine koyacağı e, ajanların bazen ajan provokatör olabileceği ve ajan provokütörlerin aslında devlet adına suç işlemiş olacakları. işletebileceği ve, ve işleyeceği, işleyeceği tahrik ederek işletecek evet. bir de. Ve devletin işlediği suçların hiçbir zaman işte ceza muhakemesinde yani bunların devlet sırrı olamayacağına ilişkin düzenleme olmasına karşın. Hiçbir şekilde ortaya çıkmadığını düşünürsek ve aslında devletin işlediği hukuk dışı bazı suçlar açısından bunun demokratik topluma, sivil toplumun gelişmesi sürecine ne kadar zarar verdiğini düşünürsek bu düzenlemenin de bu riskleri artıran, bu tehlikeyi artıran yeni bir e, aşama olduğunu ifade edebiliriz diye düşünüyorum ben de. Evet. Devam ediyorsak eğer, evet, e, evet. KHK'nın 148. maddesi, geçen hafta birazcık değinmiştik. Ceza usul yasamızın e, 216. maddesine bir hüküm getiriyor. Diyor ki, avukat, eğer zorunlu bir av avukatlık varsa, yani zor zorunlu müdafilikle bunu sınırlıyor. Yani sana hukuki yardım sunan avukata müdafi ediyoruz. Yasamız bazen suçun tipi nedeniyle, Bazen sanığın çocuk olması, mağlul olması, kendisini savunamayacak bir takım engellerinin bulunması, özel ihtiyaçlarının bulunması nedeniyle ya da kişinin tutuklanmaya sevk edilmesi ya da gözlem altına alınması gibi ağır işlemler bakımından bir avukatın hukuki yardımından yararlanmayı zorunlu görüyor. İşte yasamızın sistematiğine göre böyle bir zorunlu müdafilik hizmeti var ise avukat yokken duruşma yapılmaması ve buna bağlı olarak hükümde e, açıklanmaması Kurulmaması ve açıklanmaması gerekiyor Önce bunu 676 sayılı Hala Medis'in onaylamadığı KHK ile kısmen bozdular Dediler ki zorunlu müdafiğin duruşmadan Mazeresiz ayrılması halinde bu e, Ergenekon ve Barloz'da yaşanan tıkanıklığı engelleyebilmek için e, duruşmaya devam edilir dediler. Sonra fark ettiler 216. madde var. Savunma alınmadan hüküm kurulamaz. Bu sefer de bunu getirdiler. Şimdi 216. maddeye bu hükmü getirdiler. Dediler ki e, avukatın duruşmada olmaması hüküm açıklanmasını engellemez. Ama unuttukları bir şey var. Ben şimdi sipariş veriyorum. Bir sonraki KYK'da onu yapmaları gerekiyor. 289. madde var. 1E diyor ki... Ee, şahsen vücudu lazım gelen eski deyimiyle yani duruşmada hazır bulunması zorunlu görülmüş unsurlardan birinin yokluğu kesin bozma nedenidir eski usul yasası 308. madde mutlak bozma nedenidir yani başka hiçbir şeye bakılmaksızın. Üst denetim mekanizması yüksek mahkemenin bu nedenle bunu bozması gerekiyor. Yakında sanırım bir sonraki KYK'da o da gelecek. Yani adım adım e, savunmanın güvencesi olan e, silahların eşitliğini, meramını anlatma, dinleme, dinletme olanağını yani sanığın özne olmasını e, sağlayan bütün olanakların bypass edildiğini, devre dışı bırakıldığını, herkesin nesne durumuna getirilmek istendiğini görüyoruz. Zaten... Deminden bir açılış konuşmalarında Barolar Birliği'nin çağrılmamasının da sembolik bir anlamı olduğunun farkındayız. Çünkü büyük tabloda kuvvetler ayrılığının olmadığı bir yerde ceza muhakemesinde niye kuvvetler ayrılığı olsun, niye savunma, niye yargının iddia, kurucunun iddia, olsun? İddia, savunma ve karar dediğimiz üçgende artık savunmaya ihtiyaç kalsın. Evet, yani halbuki demokratik bir hukuk sisteminde <gülüyor> avukat pasif değildir etkin bir şekilde sürece katılır belge inceler müvekkiliyle baş başa görüşür incelediği belgeler üzerinden müvekkilini aydınlatır kendi hukuk bilgisini deneyimini donanımını ortaya koyar kişiyi aydınlatır onunla taktik geliştirir strateji geliştirir hesaplar yapar en uygun savunma yolu neyse onu seçerler ikisi birlikte ve gerçeğe bu yönüyle müdahale ederler ama bu ortadan kaldırılır yani susun Konuşmayın, ee, sizi olsanız Başka da gölge, olur, gölge e, ol, olsanız da olur, olmasanız da olur. Hani olmasanız da oluyor artık, yani çünkü siz bizim için ayak bağsınız. Yakında şey diyeceklerini düşünüyorum. Yani biz siz yokken arada sizi yargıladık size mahkumiyet verdi, haberiniz olsun diyecekler... Ki, ...günlerin ki, yakın olduğunu e, maalesef şimdi, korkarak e, he, düşünmeye başladık avukatlar olarak. Şimdi 216 dediniz, 216 tamam, hani. E, önce e, suçtan e, zarar görene söz verilecek, arkasından iddia makamı savcılık mütalaasını belirtecek, sonra sanık ve müdafi savunmasını yapacak. Hatta uygulamada bilinenin tersine bazen birbirlerine kısa e, cevaplar verme imkanı olacak. Ama diyelim ki hüküm kurulacak, hüküm kurulmadan evvel son sözü sorulacak sanığa. Şimdi sanığa son sözü sorulmadan müdafi olmadan belki son sözünü söylerken başka bir şey demesi gerekecek o yargılama sonucunda. Tabii. Müdafi olmadan hüküm kurulacak hükmün acaba bu e, iddia savunma ve karar e, şeysi sacaya dediğimiz mekanizma ki işte silahların eşitliği diye özetleyebileceğimiz adil yargılama hakkı açısından nasıl e, yani... Çıkacak hükmü bir adil karar veyahut da doğru karar olarak görme imkanı var. Ee, böyle bir düzenlemeyi de kanun hükmünde Tabii. kararnameyle yapmak e, doğrusu cesaretin ötesinde gözü dönmüş bir şey. Cüret kassa dahildir. Çok kasti, çok cüretkar bir davranış. Çünkü müdafi insanın yanına konulmasının nedeni müdafiin psikolojik nedenlerle hukuk bilgisi eksikliğinden dolayı ve uzman olan hakim ve uzman olan cumhuriyet savcısı karşısındaki bu dezavantajlı durumunu avantajlı denk eşite yakın hale getirmek e, böyle yapılarak e, nesne muamelesine kesin olarak mahkum edilmek isteniyor ama ben bunun e, lodos'tan korktukları için olduğunu düşünüyorum <gülüyor> e, evet evet bir anımı anlatacağım çok kısaca <gülüyor> bir ağırca zar reisi ben savunma yaptıktan sonra sustu ben dedim ki sayın başkan savunmam bitti hani <gülüyor> siz devam edebilirsiniz Yargım. yok dedi lodos esti dedi o ne demek dedim Bilmiyordum gerçekten ben bu duyumu. Osmanlı'da lodos esince kadılar hüküm kurmazmış dedi. Ben de alındım ben kokarca mıyım lodosu ben mi e, Sağ e, sağlıyorum. Ben sadece delilleri irdeledim ve e, iddianın eksikliğini yanlışlığını gerçeğe uymazlığını ortaya koymaya çalıştım. Eğer bir koku varsa ve pis kokuysa bu koku bu benden değil iddiadan geliyor dedim. O gün hüküm kurmadı başkan. Kuramadı yani halbuki mahkumiyet çıkacağını hepimiz biliyorduk ve bütün gücümüzle savunma gerçekten e, görevini yapmaya çalışmışız. Şişli'de de, öyle, Şimdi, şişli de e, öyle bir duruşmamız <gülüyor> olmuş. Artık. Evet evet bizde duruşma <gülüyor> çok yani bize kokarca muamelesi yapıyorlar. E, Lodos esirdiğimizi iddia ediyorlar ama Lodos'un nedeni biz değiliz. Acaba hangi rüzgar eserse onlara daha uygun olur? Bir de coğrafi bilgilerinizi <gülüyor> Ku kuzey rüzgar. Evet, evet güncelleyelim ama Lodos varsa bunun nedeni biz değiliz. Yani yani bu rüzgar hangi taraftan çıktı? O zaman tam tam burada hemen yine bir müziğimizi dinletelim. Hangi taraftan diyen Enid Franco'nun bir şarkısını diye mi? Hangi taraftansın? ...94.9 Açık Radyo'da... ...Adalet'in Mumu Dünya programındayız. Ve... E, ...adli yıl açılışında... E, İstanbul Barosu'nun, Barolar Birliği'nin... ...Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin... ...Adalet Bakanı, Eski Adalet Bakanı'nın... ...konuşmalarını, değerlendirmelerini... E, ...aktarmaya çalıştık. E, ve sonradan da... ...694 sayılı... E, ...ünlü... E, şey, son, ...son KYK'mızı... ...yani şey gibi... ...savunmayı hmm. reddeden... ...noktasında kalmıştık. Evet. Niye bunu yapıyorlar? Demin de söylediğimiz gibi... Ergenekon ve Barloz davası gibi... ...davalarda avukatlar... ...haklı nedene dayalı olarak duruşmayı terk ederek... ...kriz yaratmışlardı. Barolar Birliği'nin meslek kuralları... ...var. 21. madde diyor ki... ...bir avukat eğer... ...onuru zedelenecek şekilde... ...bir müdahaleye maruz kalırsa... ...yetkilerini kullanmasına... ...ödevlerine uygun... ...avukatlık yapmasına... ...engel olunursa mahkeme tarafından duruşmayı terk eder ve bunu derhal barosuna bildirir. Şimdi böylelikle aslında KHK ile dolaylı olarak Barolar Birliği'nin belirlediği meslek kuralları da değişmiş oluyor. Avukata şu söyleniyor yani senin duruşmayı terk etmen mahkeme tarafından mazeretli mi mazeretsiz mi... Olarak diye değerlendirilecek ve sen yok kendi hüküm kurulabilecek diyerek avukatları duruşmada zorunlu olarak bulunmaya mahkum ediyor. Avukatlar zaten ödevlerinin bilincindeler ve müvekkillerini Burada yalnız bırakmak. da ihmal ederlerse zaten sorumlulukları var, var. Baro yargılar hakkında suç durusunda bulunur yargılanır ama bir avukatın haksız yere hak yetki ve ödevleri kısıtlanırsa da avukatın direnme hakkı vardır. E, kriz yaratması da. Bunun belki etkili bir yoludur ve elindeki bir güçtür. Veya yargılama sürecini bu şeyde, bu arada erteletme ihtiyacı doğabilir yani. Aynen öyle ve buna benzer bir düzenleme de 657 sayılı yasada yapılmaya devlet çalışılmış. Evet yasası. evet 27. madde ile devlet memurları yasasının 96. maddesi değiştiriliyor. Diyor ki memurun çekilme isteği. İdarece kabul edilmedikçe görevini terk edemez. Düşünebiliyor musunuz? İstifa demokratik bir toplumda tek yanlı bir işlemdir. İstifa eden memurun özgür iradesiyle verebileceği ve kabule bağlı olmayan bir şeydir. Siz sonuçlarını hukuken, ekonomik anlamda göze alırsanız, çeker gidersiniz. Aynen. Burada size katılmıyorum. <gülüyor> burada devlet memurlarına millet meclisi <gülüyor> üyelerinin, milletvekillerinin güvencesi getirilmiş. Evet. Orada da biliyorsunuz istifa edince yani evet. öyle çekip gidemiyor milletvekilleri. Evet. Meclisin kabulüne bağlı bir şey. Bence evet. memur... O kat da zaten hemen çekip gidemiyor. <gülüyor> 15 gün gereğini yapması gerekiyor evet. ama bu çok kötü bir şey. Köleleştiriyor yani insanlar istifa burada, ettikten buradaki... sonra zorla nasıl çalıştırılırlar? Yani Angarya olan usta herde horluyor ama kölelikte de horluyor. Avukatlarla ilgili düzenleme kesinlikle hiç onlara benzemiyor zaten. Tabii, yani ben ona es, şey, espri yaptım. Yani Ama e yani sonuç olarak kişilerin olarak. haklı nedenleri varsa istifa ettiklerinde görevlerini terk edebilmeliler. Yani bir insanı zorla köle gibi bir yerde tutabilir misiniz? Bu KYK'nın öyle bir dili var ki istifası uygun bulunmadıkça Görev yerini terk edemez o Zaten her sorumlu kamu görevlisi hiçbir şeyini paldır küldür bırakarak çekip gitmez. Yani bir devir teslim yapar, ritüeller vardır, gelenekler vardır. Söz yeri Doktor, başka doktor yok ve acil Tabii, yoğun bakımda olan bir hasta var. Edilecek. Yani yeni hekim gelinceye kadar o hastayı bırakıp gidemez. Dolayısıyla Tabii. bu KHK ile düzenlenebilecek bir şey değil. Etik bir şey ama işte... Böylelikle e, bir Herkesi evet, bireyi reddeden bir yaklaşım devam ediyor. Yani yeni bir tür kölelik ihtiyaç edildiğini düşünüyorum. Köleliğin en postmodern hali galiba bu diyorum. Ve biz keşfettik mi yoksa bu bir icat mı? Bunu konuşmak gerekiyor. E, ama e, şunu unutmamak gerekiyor. Adil yargılanma hakkı gelenek hukukuna ...mal olmuş bir hak... ...Yuskogens kavram içinde... ...ve e, adil yargılanma hakkı... ...avukat olmadan kullanılamaz... E, ...savunma eğer... ...yargının kurucu unsuruysa... ...avukatlar da onun temsilcisi... ...bunu unutmamaları gerekiyor... ...bizsiz olmaz biz siz olmayacağız diyorum ben de evet, onlara. Çünkü, bağımsızlığımızı koruyacağız. Evet çünkü hakikaten 2001 yılında yapılan 1136 sayılı avukatlık yasasında ilk maddede e, avukatın yargı, yargının kurucu, kurucu unsuru, unsuru olan savunmayı temsilcisi. bağımsız ve de tarafsız olaraktan ser, serbest olaraktan serbest olarak, bağımsızlık ve <gülüyor> serbest olaraktan temsil, temsil edileceği söyleniyor <gülüyor> ve e, avukatın bu görevleri yaparken yargı mercileri dahil olmak üzere bütün resmi mercilerinde ona yardım etmeleri gereğine işaret ediliyor. Bu, bunlar avukatın cübbesine tanınmış imtiyazlar değil. Avukatın temsil ettiği hakkı doğru savunabilmesi için hak arama özgürlüğünün temsilcisi avukatın bu görevini doğru ve işlevsel bir şekilde yerine getirebilmesi için getirilmiş düzenlemeler. Şimdi bu, bu bunlar bir, bir tarafa bırakaraktan. O kat olmadan da hüküm kurulabileceği... ...hele ceza yargısında... ...özgürlükleri kısıtlayan bir ceza yargılamasında... ...böyle bir düzenleme getirilebilir. Çünkü bir an önce mahkumiyet kararı... ...çıksın isteniyor. Yani belli ki... E, ...o noktada şu an sistem... Batı da çünkü o noktada eleştirmişti Sayın başkanını. Yani siz FETÖ var diyorsunuz diyorsunuz ama bir tane kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı örgütün varlığına delalet eden bir kararda zaten, dedi. çıkmadı. İşte karar Yavaş, dedi işte mahkemeler işte karar vermiyorlar. Yavaşlardı İşte bu hızlandıran İslamler avukatlar demek ki yavaşlatan ayakba savunma hakkının kullanılması gerçeğe ulaşmada zorunlu bir yaklaşım bir unsur olarak görülmüyor engelleyici bir varlık olarak görülüyor. Bir Avukatlar da bunun temsilcisi ve tekel sahibi. İşte bu tekelin sahibi olan avukatların kafasını Keselim. koparmak, elini, bacağını kırmak tabii biz, gerekiyor. Biz yıllarca savunuyoruz ya gecikmiş adalet, adalet değildir diye bakın hızlandırıyorlar adaleti. Evet, Ama lazım. bu hızlı adalet çok fazla hızlı giderse kazalar yapacaktır. O, o zaman bilmemiz... doğru düzgün iddianameler yazılsın. Her şey Soruşturmalar, bir, bir sağlıklı yıl geçti. Yapasın. Daha iddianamesi yazılmayan tutukluluğunu bekleyen insanlar var içeride. O zaman iyi iddianame yazarlarsa duruşma bir günde biter tabii evet. ki. Evet. Sanıyorum süremiz doldu. Ee, e, Adaletim Bu Mu Dünya programının bir Birini daha bugün tamamlamış oluyoruz. Başka bir günde adaletli ve hukuk güvenceli bir günde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Adaletin bu mu dünya? Hukuk güvenliği peşinde.